Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Kardeşlerim hayırlı akşamlar Vaktiniz mübarek olsun Şimdi yine Sorularla Sorulu cevaplı İslam Akaidi Kitabının 180. 180 sayfasından büyü ve büyücü ile ilgili kısımlardan soru ve cevaplar şekilde okumaya devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Soru 174 Sihrin ve sihirbazın, yani büyünün ve büyücünün hükmü nedir? Cevap, sihir, varlığı gerçek olan ve kevni kadere denk düşmesiyle birlikte tesiri de bulunan bir iştir. Nitekim Yüce Allah Celle Şanuhu Kur'an-ı Kerim'de, ikisinden, Kendisiyle koca ve karısının arasını ayıracak şeyler öğrenirlerdi. Yani Harut ile Marut isimli iki melekten kendisiyle koca ve karısını karısının arasını ayıracak şeyler öğrenirlerdi. Allah Azze ve Celle'nin izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verebilecek değillerdi. El-Bakara suresi 102. ayeti kerime. Yani Allah dilemedikten sonra sihrin bir etkisi olmaz. Büyünün tesirli olduğu sahih hadislerle sabittir. Bu Bukhari, Müslim, Ahmed İbn-i müsnedinde ve Nesai'de bununla ilgili sahih hadisler vardır. Büyücüye gelince eğer onun yaptığı büyü çeşidi El-Bakara suresindeki ayetin açıkça belirttiği üzere şeytanlardan alınan bir büyü ise bu kimse kafirdir. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan içiniz. Sakın küfre düşme demedikçe kimseye büyü öğretmezlerdi. Onlar ise kendilerine zarar verecek ve fayda sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar büyüyü satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını muhakkak biliyorlardı. El-Bakara suresi 102. ayeti kerime. Ve diğer ayetler bunu belirtmektedir. Soru 175 Büyücünün cezası nedir? Cevap, Tirmizi Cündep Allahu anhu'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Haddü sahiri darbetun bis seif yani sihirbazın cezası kılıçla bir defa vurularak öldürülmesidir. Tirmizi dördüncü cilt 60. Hadis Tirmizi bu hadisin mevkuf rivayetinin sahih olduğunu belirtmiş ve şunları söylemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından ve başkalarından bazı ilim adamlarına göre uygulama bu hadise göre yapılır. Bu aynı zamanda Malik bin Enes'in de radıyallahu anhu görüşüdür. Şafi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Sihirbaz yaptığı sihir neticesinde küfre ulaşacak şeyler yaptığı takdirde öldürülür. Eğer yaptığı şeyler küfürden daha alt bir mertebede ise onun öldürüleceği kanaatinde değildir. Sihirbazın öldürüleceği Ömer radıyallahu anh'un oğlu Abdullah, Kızı Hafsa radıyallahu anhum ecmain, Osman bin Afvan, Cündeb bin Abdullah, Cündeb bin Ka'b, Kays bin Sa'd, Ömer bin Abdileziz, Ahmet, Ebu Hanife ve başkalarından sabit olmuş bir görüştür. Radıyallahu teala anhum ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Soru 176. Nüşra. Yani sihri çözmek ve nüşranın hükmü nedir? Sihri çözmenin hükmü nedir? Cevap, nüşra büyülenmiş kimseden büyüyü çözmek demektir. Eğer bu, o büyü gibi bir büyü vasıtasıyla yapılacak olursa, bu da şeytanın amellerindendir. Yani büyüyü büyüyle çözmek caiz değildir. Eğer meşru olan bir rukya ve Teavizlerle, yani okumaklarla, Allah Azze ve Celle'ye sığınmaklarla olursa bunda bir mahzur yoktur. Yani büyüyü büyüyle çözmek caiz değildir. Fakat büyüyü Kur'an'dan gelen ayetlerle ve sahih sünnette gelen rivayetlerle çözmekte hiçbir mahzur yoktur. Soru 177 Meşru olan rukiye nedir? Cevap, katıksız olarak kitap ve sünnetten gelen ve Arapça olan her bir sözdür meşru olan rukiye. Ayrıca <gülüyor> rukiye yapan kişinin de kendisine rukya yapılan kişinin de rukyenin etkisinin ancak Allah Azze ve Celle'nin izniyle olacağına inanması şarttır. Yani ben rukiye yaptım da o yaptığım rukiye sebebiyle bu insan şifaya kavuştu derse bu caiz değil. Evet ben Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden okudum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinden okudum. İçinde şirk olmayan kelimeleri okudum. Ama bunlara muhakkak ki şifayı verecek olan Allah'tır. Allah Celle Şanuhu'nun izninin sebebiyle Şafi ismi şerifinin gerektirdiği şifa sebebiyle bu kimseye okunan rukyenin faydası olur derse bu güzel bir düşüncedir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam efendimiz Peygamber aleyhisselama geldi ve kendisine rukya yapmıştır. Buna dair hadisi Müslim, İbn Mace, Ahmed İbn Hanbel rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn ne yapmışlardır kitaplarında kaydetmişlerdir. Kendisi de yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da ashab-ı kiram'dan pek çok kimseye rukiye yapmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına rukiye yapmasıyla ilgili rivayetler Bukhari ve Müslim'de mevcuttur. Müslim 7. cilt 15. hadis bunu ne yapar ispat eder. Onların rukiye yapmalarını reddetmiş, reddetmemiş yani ashab-ı kiramın rukiye yapmalarını da reddetmemiştir. Bu da Bukhari, Müslim ve Ebu Davud'da mukayyet olan bir hadistir. Hatta onlara bu iş için, bu işi yapmak için de emretmiştir. Bukhari ve Müslim'de bulabileceğimiz bir hadis bu. Evet, onlara bunun karşılığında ücret almalarını helal de görmüştür. Bütün bunlara dair rivayetler Bukhari, Müslim ve diğer kitaplarda yer almaktadır. Soru 178 Yasak olan rukyeler nelerdir? Cevap Bunlar kitap ve sünnetten olmayan ve Arapça olarak okunmayan rukyelerdir. Kendisine bu gibi rukyeler Şeytanın işlerinden olup, yani aksine bu gibi rukyeler, şeytanın işlerinden olup, onun başkalarını istihdam etmesi başkaların çalıştırması hizmet hizmetinde bulundurması ve hoşuna gidecek şeylerle şeytana yakınlaşmak kabilindendir. Nitekim pek çok deccal yani yalancı, Sahtekar ve hurafecinin yaptığı bu kabildendir. Bunların birçoğu heykel ve tılsım kitaplarına bakar. Şemsül Ma'arif, yani bu büyücü kitapların isimlerini sayıyoruz şimdi. Şemsül Ma'arif, Şumusul Envar, Gizli ilimler Hazinesi, Ebcet hesaplamaları ve benzer kitaplar İslam düşmanlarının İslam'danmış gibi gösterdikleri sihirbazlık kitaplarındandır. Bu kitapları okumak caiz değildir. Oysa bunların İslam'la hiçbir şekilde alakaları uzaktan ve yakından yoktur. İslam ilimleriyle uzaktan ve yakından bir ilişkileri de yoktur. Nitekim biz bu hususu Şerhü Süllem adlı eserimizde ve başka eserlerimizde Açıklamıştık. Bunu bu eserlerde açıklayan alimin ismi Hafız bin Ahmet el-Hakemi. Allah ona rahmet etsin. Onun yazdığı kitapları okuyup amel edenlere de rahmet etsin. Evet kardeşlerim, şimdi hamail ve nazar boncuğuyla ilgili olan meselelere, onların sorularına ve cevaplarına gelelim. Soru 179. Hamail yani temime, muska, teller, halkalar, ipler, nazar boncukları ve bunlara benzer şeyleri asmanın hükmü nedir? Cevap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır Men teallaka şeyen vukile ileyh Yani kim bir şey asarsa onun hali ona havale edilir. Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde ve i̇mam Tirmizi'nin süneninde dördüncü ciltte 403. hadiste bunu bulabiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferlerinden birisinde bir elçi göndererek, bir ip yahut gerdanlık gibi develerin boynuna asılan hiçbir hamailin bırakılmayıp hepsinin mutlaka koparılmasını emretti. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta ve Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde olan bir hadis. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki rükyeler, hamailer, temimeler ve tüvele yani hanımın kocasına sevdirilmesi için yapılan büyü ve buna benzer şeyler birer şirktir. Ebu Davud İbn-i Mace ve Ahmet i̇bn Hambelin Hanbel'in müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis bu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir temime asacak olursa Allah celle Şanuhu onun için işini tamamlamasın. Her kim bir boncuk asarsa Allah ona rahat vermesin. Subhanallah. Ahmed İbn Hammel'in Müsned'inde hakimin Müstedre'inde bulunan bir hadis. 4. cilt 216. hadis. Bir rivayette de her kim bir temime yani hamail asacak olursa şirk koşmuş olur buyurulmuştur. Ahmed ibn Hanbel müsnedinde dördüncü cilt 156'da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elinde sarı bakırdan bir yüzük bulunan bir kişiye bu ne diye sorunca ben bunu vahineye yani kolda görülen bir çeşit hastalığa karşı kullanıyorum deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Onu at. Çünkü o senin güçsüzlüğünden başka bir şeyi arttırmaz. Ve o elinde olduğu halde ölecek olursan ebediyen iflah olmazsın. Yani Allah'a değil de haşa vakella bir madenden yapılmış olan halkaya güvenmiş oluyor. Allah Azze ve Celle'ye itikadını, güvencini bağlamamış oluyor. Onun için de ebediyen iflah olmazsın tehdidini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan almış oluyor. İbn-i Mace bu hadiste i̇bn Mace Ahmet i̇bn Hanbel'in müsnedinde, hakimin müstedreinde bulunan bir hadis. Hüzeyfe radıyallahu anhu da bir adamın elinde bulunan bir ipi koparmış. Sonra da Yüce Allah azze ve celle'nin onların çoğu şirk koşmadan bir türlü Allah azze ve celle'ye iman etmezler. Yusuf suresi 106. ayeti kerimesini okumuştur. Said bin Cübeyr radıyallahu anhu da şöyle demiştir. Bir insan üzerindeki bir temimeyi Hamaili koparan bir kimsenin bu işi Bir köle azat etmiş gibidir. Bu gibi ifadeler ise Merfu hadis yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar Senedi Ulaşan hadis hükmündedir. Çünkü Said bin Cübeyr bunu kendi kafasından Söyleyemez Soru 180 Asılan Hamail'deki yazılar Kur'an-ı Kerim'den olursa Bunun hükmü nedir? Yani yapılan muskalarda Kur'an-ı Kerim'den Ayetler yazılsa Ve sahih sünnetten Hadisler yazılsa bile Bunun hükmü nedir? Cevap Seleften bazı kimselerden Teala bunun caiz olduğu rivayet edilmektedir. Fakat Abdullah bin Ukeym, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mesud anhu ve onun görüşlerini kabul edenler ile daha başkaları gibi pek çok kimse bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Doğru olan da budur. Çünkü bir şeyler asmaya dair varit olan nehi umumidir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Men tealleka şeyen. Kim bir, bir şey asarsa demişti. Kim bir şey asarsa. Şunu asarsa, bunu asarsa, Kur'an asarsa yahut da deve kemiği asarsa, yılan kemiği asarsa dememişti. Kim bir şey asarsa demişti. Evet, bu şekilde varit olan nehi umumidir. Ayrıca bu umumi hükmü tahsis edecek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşan merfu bir hadis de yoktur. Yani hiç kimse, evet Peygamber Efendimiz Ali vesselam, aleyhi ve şeyen dedi ama, Kur'an'dan ayetleri bundan istisna etti hadisleri bundan istisna etti diyerek, Peygamber Aleyhisselatu vesselama kadar ulaşan hiçbir rivayet getiremez. Kur'an'ın küçümsenmesine karşı korunması da bunun yasak olmasını gerektirir. Yani şimdi adam ne yapacak? Başına bu bela, musibet gelmesin diye icabında, Küçücük Kur'an-ı Kerimler asacak boynuna ama yine de o astığı şey onun isteğine cevap vermeyecek durumda hallerin başına gelmesinde etki etmeyeceğinden dolayı bazı hallerde ne diyecek? Ya Kur'an-ı Kerim bile fayda vermedi. Kardeşim Kur'an-ı Kerim senin tutup da cinden, şeytandan, periden, kötülüklerden, musibetlerden korunman için... Zahirde ne yapmaz? Sana ilaç gibi gelmez. Kur'an-ı Kerim'in içindeki muhteviyatla amel edeceksin. Emirleriyle, nehileriyle hayatına nizam vereceksin. O zaman türlü kötülüklerden korunacaksın. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in sayfaları, yaprakları, yazıları sana ne yapmaz? İlaçlık yapmaz. Evet, çünkü... Bu gibi hamail taşıyanlar çoğunlukla taharetsiz olarak bunları taşırlar. Ayrıca bunlardan hareketle başka şeyler asmaya da gidilmemesi, diğer taraftan yasak olan bir itikada sahip olmaya giden bir yolun kapanması, kalplerin yani özellikle de bu zamanda Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına yönelilmemesi için böyle şeylere, Yaklaşmamak gerekir. Şimdi insanlar görüyoruz. Para için çeşitli çeşitli uydurdukları nesneleri boyunlarına asmakta, kollarına takmaktalar ve bunları da dini bir amaç güderek yapmaktalar. Sadece kardeşlerim okumak vardır, okuyarak üflemek vardır ama bunun yanında Hasta olan kimse ilk önce hastasını ne yapacak? Doktora götürecektir. Doktora götürecektir. Ha, doktora gitti. Çeşitli tıbbi müdahaleler yapıldı. Hiçbir zahirde, görünürde bir şey yok. O zaman da ne yapacak? Allah azze ve celle'ye sığınacak. Bu bela ve musibetin kaldırılmasını Allah'tan isteyecek. Ama ilk önce zahiren ne yapacak? Tedavisini görecek. Ve bu tedaviye başlarken de yine Allah Azze ve yalvaracak. İçmiş olduğu, yutmuş olduğu haplarda ve şuruplarda şifa verme yetkisini bu ilaçlara ve şuruplara Allah Azze ve Celle'nin bağışlama, bağışlamasını isteyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle dilemeden hiçbir şey olmaz. Evet, kahinlik. Soru 181. Kahinlerin hükmü nedir? Cevap, kahin gaybı bildiğini iddia eden kimselerdir. Tağutlar arasında sayılırlar. Bunlar Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğunda olduğu gibi, şeytanların kendilerine telkinde bulunduğu bir takım dostlarıdır. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına telkinde bulunurlar. El-En'am suresi 121. ayet-i kerime Evet, şeytanlar Kâhinler üzerine iner ve onlara hırsızlama yoluyla gökten duyduklarından bazı sözleri telkin ederler. Kâhinler de buna yüz yalan daha katarak insanlara söylerler. Evet, nitekim Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Size şeytanların kimin üzerine indiğini haber vereyim mi? Onlar her yalancı günahkar üzerine inerler. Onlar da şeytanın yalanlarına kulak verirler ve onların çoğu yalan söylerler. Eş-Şuara suresi 221 ve 223. ayetler. Şeytan yalan uydurur, söyler. Onlar da yalana yalan katar, size söylerler. Onun için gayb Allah bilir Celle Şanuhu diyeceğiz ve kahinlere, arraflara, büyücülere, suya bakanlara, sihirbazlara itimat etmeyeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu husus ile ilgili hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> Gökte hırsızlama yoluyla Söz dinleyenler Bu şekilde birbirleri Üzerinde iken O şeytanlardan birisi O sözü dinler Bunu yani sözü Kendisinin altındakilere Telkin eder Sonra öbürü de Altındakine aynı sözü telkin eder Nihayet bu sözü Sihirbazın ya da kahinin diline bırakıncaya kadar böylece devam eder. Bazen de şihab yani yalın alevli ateş o şeytanın sözü başkasına telkin etmeden yakalayıp o şeytanı yakar. Kimi zaman da şihab kendisine yetişmeden sözü öbürüne telkin eder. Yani şeytanlar da derece derece birbirlerine ne yapıyorlar aldıkları yalan yanlış sözleri yetiştiriyorlar. En son sihirbaza Yahutta da kahine o hak olan sözle beraber yüz yalan uydurarak ne yapar? Gelir. Evet. Hadis tamamıyla Sahih Bukhari'de yer almaktadır. Bu hadisin olduğu yeri de verelim. Bukhari 5. cilt 221. hadis. Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de Bulabileceğimiz bir hadis bu. Evet. Remil diye adlandırılan yere çizgi çekmek, çakıl taşlarıyla kuşları falcılık maksadıyla kovalamak ve bunun gibi işler de bu kabildendir. Yani gaybdan haber alma işlerine benzer işlerdendir. Bunlar da caiz olmayan davranışlardandır. Soru 182. Bir kahini tasdik edenin hükmü nedir? Bir sihirbaza, bir büyücüye, bir falcıya gidip onu tasdik edenin hükmü nedir? Cevap. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. De ki, göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Enneml suresi 65. ayeti kerime. Gaybın anahtarları Allah azze ve celle'nin yanındadır. Ondan başkası bunları bilmez. El-En'am suresi 59. ayet-i kerime. Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar? el kalem suresi 47. ayet-i kerime. Yani adam suya bakıyor, bir tasın içinde, küflü bir tasın içinde suya bakıyor, gelecekten haber veriyor. Nasıl oluyor bu? Uyduruyor. Çünkü Allah Azze ve Celle gaybı onlar mı yazıyorlar ki bilebiliyorlar deyip onların yalan söylediklerini, uydurduklarını bize bildiriyor. Gayb ilmi yanındadır da artık o mu görüyor? Ennecim suresi 35. ayeti kerime. Adam suya bakıyor, senin görmediğin bir şeyi gördüğünü iddia ediyor. Ne görüyor ne bir şey. Senin paranı alabilmek için uyduruyor. Allah buyuruyor Azze ve Celle, onlar mı görüyorlar diye. Ennecim Suresi 35. ayeti Kerime. Allah bilir Celle Şanuhu, siz bilemezsiniz. Sübhanallah. Vallahu ya'lemu ve entüm la te'alemun. El-Bakara Suresi 216. ayeti Kerime. Peygamber Aleyhisselatü da bu hususta, kim bir arrafa, müneccime, ya da kaybı bildiğini ve kayıpları bulduğunu iddia eden bir kimseye yahut kahine gider de söylediklerini doğrularsa Muhammed Aleyhisselam'a indirilene, indirilene kafir olur. Yani indirilen Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş olur buyuruyor. Evet bu hadiste Ebu Davud'da İbn-i Mace'de Dârimi'de ve Ahmed i bin i müsnedinde bulabileceğimiz bir hadis. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim bir arrafa gider de, yani yukarıda saydığımız müneccim olur, gaybı bildiğini iddia eden olur, kayıpları bulabileceğini iddia eden yalancı deccallardan birine gider de, ona herhangi bir husus hakkında soru sorarsa 40 gün boyunca onun hiçbir namazı kabul edilmez. Subhanallah. Müslim ve Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde bulunan bir hadis bu. Evet kardeşim, yukarıdaki hadisle eğer buradaki hadisi cem edecek olursak Allahu alem ondan da şu mana çıkıyor. Kim bir büyücüye gidecek olursa Allahuazza ve celle 40 gün boyunca onun namazını kabul etmez. Yani büyücüye gidiyor ama tasdik etmiyor onun söylediğini. Tasdik etmediği halde bir büyücüye giden kimsenin Allah celleşanehu 40 gün boyunca namazını kabul etmiyor. Kim onu tasdik ederse o da kafir olur. Bak, velev ki tasdik etmese bile o büyücünün yanına gittiğinde 40 gün namazı kabul et olmuyor. Subhanallah. Eğer tasdik ederse o insan kafir oluyor. Evet, Fetul Mecid sayfa 306 ve 308'de bu açıklamayı ne yaparız? Bulabiliriz. Evet kardeşlerim bugünlük bu kadar kalsın çünkü akşam namazının vakti girdi. Namazı kılalım inşallah daha sonra devam ederiz. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.